sanskeytleri şükür bugünü mesela Allah hepimiz. Patur yedim ya bu. Başladım açtık söyleyelim mi tatlıyı? <gülüyor> Öyle mi? Sen açtın mı? Yok. <gülüyor> tamam. Acık kısa <gülüyor> <gülüyor> Yakup. Yapma. Yapma. Ram Sevda yeni çıktı. Yap sor tabii. Bunu Müslüm Baba dinlerken yaptığını söyleme baba. Bakın şunun kızı mı ya? bu öyle. <gülüyor> öyle mi? Allah selam eylesin. mu aram sevdalardan? Namaz. Namaz. Çıkışmış. Ne tutuldu? Benim namaza Namaza başlattı. Sen iki güzel aram sevdaymış. Hürriştini <gülüyor> <Üstünü gülüyor> <pek denk gelmedik. gülüyor> <gülüyor> Allah medik. Hıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıh azmaz. Ozin biraz yaşadı biraz böyle geldi. <gülüyor> Öz özlemedin inşallah. Amına koyayım sert gerek küçük. mi? yani? gönül. Dahası kurtulamayanlar. Hallet <gülüyor> çoğu ayap yok. Öyle mi? Kaderine. Halit. Mescitten imam, i̇mam hocalarla takılıyor Halit. Öyle bu. mi? Ramilerle. Onlar da çok keyif Maşallah maşallah. maşallah. Ham dostum. <gülüyor> Şu inşaat var ya canlar. Zona oraya da gelirsiniz. Abi çok seviliyor beni gördüm. Allah bunları. Abi dedi, dedi, hı -hı. abi abi abi abi abi abi abi abi abi abi abi abi abi abi abi abi abi abi abi Allah izniyle. Mustafa, Allah'ın izniyle. Yaza doğru Allah nasip eder. Asansör yaptırırsınız değil. değil mi? He, var asansör. Asansör var. O zaman olur. <gülüyor> yok. Yok olmaz. Bak, Kusura bakmayın. Asansör var abi. Asansör var. Allah'ın izniyle. İnşaatı yaptırırsa, engelli girişini falan düzgün yapmışsan söyleyin de iptal ettirek ruhsatını. Öyle <gülüyor> mi? <gülüyor> da her şey, her şeyi düşünmüşüz abi. Evet. Otomatik ben, sistem... ben diyorum ki bak, yoksa engelli girişi iptal ettirelim inşaatı. Engelli girişi yapmayacağız abi, otomatik <gülüyor> sistem <gülüyor> yapıyoruz asansör. Ama bizim bir de yerde referatçiler ile aktar. Siz giremiyorsunuz diye bizi de yaptı ya <gülüyor> Bizi dalmıyor. E şimdi yasamız var, e, yasa var, sana söylesin şurada bir iş yerinde engelli girişi yoksa orayı belediye şikayet ettiğinde orayı kapatabilirsin. Öyle mi? Ha, Tabii yasa var ya. ya. Sen bize iyice bilendir abi Allah'ım. <gülüyor> Şimdi genelde yasa var. şimdi Ben aynı zamanda dernek baş, e, Gaziantep Dernek dernek Başkanıyım. Öyle öyle yani bazı yasalar yakından takip ediyor. Doğru ama olması gerekiyor. Çok olması öyle. gereken şeyler. Diğerleri bilen nikmet oluyor ya. Burası bir imtihan. Hepimizdeki geliyor, geçiyor kardeşim. Buraya geldik, kumbara oturdumaya geldik. Öyle, öyle ya. Hayvan'a mı nasıl tanıştın ya? Valla şarkı dinledim. <gülüyor> Hangi şarkı? Ferdi Mısır mı? Valla her türlü. Şimdi şarkıyı hatırlayamadım. <gülüyor> Kadir'im burada. Tamam, tamam. Da tamam, Şarkı o, dinlerken köşede mi çıktı bizim video? Yaşık. Valla her yerden mi <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Ya bir Siz de bir Çok şükür. Senin sayınlar. 4-5 kişiye şey Öyle mi? Evet. Ha. Babayı nasıl ikna ha. ettin Yakup? Baba az ikna. <gülüyor> Adam hepinizi parmağında <gülüyor> çeviriyor. <gülüyor> yalnız, yalnız baba, baba, baba da kendini öyle sıf sıfatlandırıyor. Ben patronlara bir yüzüm kendilerini. Sadece bizden çıkarsan bunu yapar. İmkanı biz. varsa yapar. Allah razıyız. Şimdi işte bizim tedaviyi uğraşıyor. Bizim tedavi yaptırmak için yardımları yapmıyor. Öyle mi? Hamdolsun. İşte, Tamam. İş görevini yaptı. Kur'an öğrendi. Çok yoruyor muyuz seni gördük Tatlıyorum. ya? Öyle yok. Başlığı müziğe salladık inşallah. Bir var başlığı. Bu günleri de gördük ya. Abilerimizi gördük ya. Burası kendi bir eviniz bilin inşallah Halil? İnşallah. Allah nasip eder bir sonraki gelişiniz. Gençlik merkezi olur. Yani. Hamdolsun. Hepsi kardeşinizdir, abinizdir, bacınızdır. <gülüyor> Ondan yok, bacı yok da abi, kardeş idare ediyorsun. <gülüyor> Obla, o sevdiğini veren. Sen iyi yaşamışsın o işleri ya. Başka <gülüyor> <gülüyor> sen. Ne sen ne diyorsun? Çok ağır haramaş imtihanı aradı. Hocam böyle bir şey yok. Tittimsa abi. Ya abi geldiğinde böyle suskun suskun duruyor ama. He. Ne anam aran falan hepsi. Ondan nasıl kurtuldun hele ya? Burayı bir anlatır mısın? Doğru benim sayılır mı? <gülüyor> sayıp, ha Nasıl oldu? Tam olarak o bıraktı kendini kurtardı diye. Ne ne <gülüyor> olmuyor. Olmuyor. Biz de i̇şte, değil de. He. Biraz zor oldu ama değil Şimdi iyisin ama şükür <gülüyor> halindesin herhalde. İyiyim ya. Ol, ol, orada çıkardım. O zamanlar da yaşadık, yaşadık. O Güzel şey de. Her şey yok. Sen yine başından geçeni rahat anlatıyorsun da böyle susallardan korkacaksın. Ya abi. <gülüyor> Al bunun gibi. Değil mi? Yarışınlar bunlar çok siistçi olur bunlar. Ama benim ağzımda öyle bir mi? Yani kefilim. Hadi sıkıntı evet. Hatta böyle... Hatta nasıl? Zarar vermemeliyim istediği için. Biliyorsun kimin ele. Sende ah. değil, var. dantel şeyi 37,5 Evet. <gülüyor> Anne danteli. <gülüyor> i̇şte boş Öyle olmamamış mısın, çabalıyor. Ya ister misiniz? Herkes yaşamıştır mı sorunu diye. Sen ama bilinçli yaşayanlardan biri gibisin maşallah, Onlar anlattıklarım öyle gözüküyor. Yapma karı, benim elimiz birimize değecek kadar yakal olduk. Ben o anda iki şeyin çiftir. Dersin diyor, elin o zaman. Yani bir elim sürerse, al dese gereği sevası. Bu çok sürmesi. İyi hele severim bak. Ben onu dedim. Sen de bak sen onu. Gözlerle kestim biraz. Yok, gözler, gözlerde aydın diyor. Öyle mi? Sıkıntı öyle diyor. ben. yedim diyorsun gözlerle. gözler. Gözler yetirdi. Vay ya. Kırmızısı. Ama veli denk. Geçizim seriydi. Oğlum. Ama geçiyormuş. Baba amma diyeyim. Helali. Helal üreti yaptı. Tamam. Helal üreti yaptı. Yani bu dünyadaki de tatmin etmiyor be Yakup. Bugün alacağım 20 yıla, o da ihtiyar olacak. Allah afirette huğri nasıl böylesin sana? Bana da. Bak Allah afireyiz. Hocam biz... Allah... <gülüyor> bak... Hocam siz evlisiniz, hakkınızı kullandırız. <gülüyor> <gülüyor> Yakup'la bir şey konuşuyoruz Araya girmeyin. Yakup'la aramızda iki mekar olarak <gülüyor> konuşuyoruz. <gülüyor> Allah affet. Affet. <hatır>, <gülüyor> Abi. Abi bunları Vay. bana anlatıyor da sana söylüyor herhalde. <gülüyor> <gülüyor> Artık evlendir beni diyor. Anladım. Evlendireceğim <gülüyor> zaten. Evlendirmesini istiyorum. Şimdi ama Kendi ihtiyacını var, görecek ha? kadar tedavisi olsun ya. Yani Evlendireceğim. Hiç şey şeyi yok ya. Allah bugünleri de nasip yani. et. Ayrıca. Buradan sündeyiz yoksa tek sıkıntı değil. Hı. Maşallah kardeşim. Burada kumarayı doldurup gideriz. Maşallah. Burada da harcayıp da git de yap kumarayı. Ayklamak da var. Hem delikanlılar da Allah dilseyir. Sen bu tarzı zahir etmesin. Amin, amin. İnsanları yöner bir şekilde gitmeyi de atmıştık. Am, amin, amin. Maşallah kardeşim. Ne kadar güzel düşünüyorsun burada. Maşallah. Hatta Risale okumayı bir de sözleştik ya burada. Öyle mi? Sen sen okuyor musun peki Halil Risale diyor? Okumuyor, uzun zamanlar ama şimdi evet. söz verdim. Sözünün Sözünün. Öyle mi? Ya da... topu... okuyacak, <gülüyor> <Kaç>? <gülüyor> <İki>. <gülüyor> maşallah. Yapıp da soğuyacak. Hatta kaç? İki. Maşallah. Halil sen kaç? Valla beş, on. Yüksekler mi? Abi meslek tavrı. Ayvı sonu. Yurduk gördüm dedim. Sonra Namaz videosuna mı ilk denk geldin yakın? İlk geldim. Sonra bir tane daha bakayım dedin. Hepsi. Hepsi. Haşar. Tüm videoları izledim yani. Sen? Yakup açtım ama ben de dinliyorum. <gülüyor> Dinlemez adamı <gülüyor> yani. İster istemez ama isteyin. İstemez ama de hoşuma gidiyor zamanım. Dinliyorum yani. Allah'ım. Hemen Ne var der meta? Um, Güzel güzel bir saat arası yola çıkacağız. Abi az. tabii ki, tabii ki.